732, numaralı konu, emir isyan etmenin tehlikeleri, evet, Hazreti Ali'nin hilafeti devrinde bir grup askerin başında bulunuyordum, bir gün Hazreti Ali bize bir görev verdi ve sonra da, emrettiğim işi yerine getirdiniz mi, diye sordu, biz, hayır, deyince de, Allah'a yemin ederim ki ya size verilen emirleri yerine getirirsiniz ya da Yahudilerle Hristiyanlar boyunlarınıza biner, buyurdu.